Beyyine suresi Medine'de nazil olmuş olup 8 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen El Beyyine açık ve kesin delil kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerek ehli kitaptan gerek müşriklerden olan kâfirler kendilerine o açık ve kesin delil gelmedikçe inkârlarından ayrılacak değillerdi. O kesin delil de içinde hak Hikmet ve adaletin ifadesi olan yazılar ihtiva eden tertemiz sayfaları okuyan ve Allah tarafından gönderilen bir resuldür. Ehle kitap mensupları o kesin delil gelinceye kadar bu konuda ihtilaf etmemişlerdi. Halbuki onlara Şirkten uzak olarak yalnız Allah'a ibadet etmeleri, namazı hakkıyla ifa etmeleri zekatı vermeleri emredilmiştir. İşte sağlam, dost din budur. Gerek ehli kitaptan, gerek müşriklerden olan kâfirler hem de devamlı kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Onlar bütün yaratıkların en şerlesidirler. Ama iman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise bütün yaratıkların en hayırlı olanlarıdır. Bunların Rableri nezdindeki ödülleri içinden ırmaklar akan